Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Esma radıyallahu anh şöyle dedi. İslamiyet'i kabul etmemiş olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşünü almak için annem beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, annene iyi davran buyurdu. De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların meliki Allah'a sığınırım. İnsanların ilahı Allah'a sığınırım. Sinsi Vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O şeytan insanların kalplerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.